Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidilgahhar Vessalatü vesselamu ala nebiyyinal muhtar Ve ala alihi ve ashabihi l Ve ala cemil enbiyai vel murseline l-ebrar Kıymetli kardeşlerim Nebevi miras derslerindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nebevi miras derslerindeki yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah bugün aleyhissalatü vesselam Efendimizle aramızda kurmamız gereken hukukun önemli bir alanı olan ihsan meselesini anlamaya çalışacağız. Genişçe bir mevzu diğer kavramlarda olduğu gibi birçok farklı farklı alanları var. Tabii o alanların hepsine girmek, hepsini burada bir derse sıkıştırmak. Epey zor ama en bizim için şu anda ihtiyaç olan meselelerini inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Dua edelim Mevla'ya bu manada bizlere yardım eylesin. Amellere değer katan azık bugünkü serlevhamız öyle amellere değer katan azık ihsan. Bu serlevhanın ilham kaynağı Hazreti Ali'nin bir sözü aslında. İlim şehrinin kapısı olan o güzel insan, insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır diyor. Sözü bir daha tekrar edeyim. Söz güzel bir söz. Kısa ama anlamlı ve üzerinde ciddi de durmak gerekir ama zaten dersin ilerleyen sürecinde biraz da bu başlığın altını doldurmaya çalışacağız. İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Nasıl ki ameller niyetlere göre ise nasıl ki ihlas dediğiniz şey amellerin değerini belirleyen en önemli alansa ihsan dediğiniz şey niyetin selimiyetini ve ihlası içerisine alan bir kavramdır. Biz bir yerde ihlas meselesini konuştuğumuz zaman meseleyi temelden ele alıp İhsandan meseleyi konuşmamız lazım. Çünkü ihsan şuuru istenilen oranda olduğu zaman zaten ihlas onunla beraber olacaktır. Biraz sonra ihsanın tarifini ve vesselam efendimizin o mübarek lisanından duyduğumuzda aslında yapmış olduğu tarifin içerisinde nasıl ihlasın da olduğunu ihlası da içine alarak tarif verdiğini görmüş olacağız. İhsan dediğimiz kavramın hösün kökünden geldiğini hatırlayalım burada bu kökün bu köke ait bir mastar aslında İhsan. bu köke iki tane temel mana verirler sözlüklerimiz birincisi başkasının başkasına iyilik etmek ikincisi ise yaptığı işi en güzel bir şekilde yapmak başkasına iyilik etmek yaptığı işi en güzel biçimde yapmak aslında İhsan tarifinde de aleyhissalatü vesselam efendimizin her ne kadar ilk bakışta çok uzak gibi gözükse de nereden bunun bu alakası diye düşünülse de aklı öyle gelse de dikkatli bir biçimde düşünüldüğü zaman sözlük anlamına uygun bir biçimde aleyhissalatü vesselam efendimizin o tarifi yaptığını görürüz. Kur'an-ı Kerim'de epey kullanılır bu köke ait kelimeler. 70'e yakın belki de 70'i aşkında. Tespit edilebilir aziz kitabımıza baktığınız zaman Allah'a nispeten ihsan kavramının kullanıldığını görürsünüz doğrudan Resulullah'a nispeten yoktur Kur'an'da ama sahabeye nispeten doğrudan kullanıldığına şahit olursunuz ana babaya nispeten kullanıldığına şahit olursunuz başka insanlara nispeten kullanıldığına şahit olursunuz Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramını ele aldığımız zaman Allah'a, sahabeye, başka insanlara ve ana babaya bu dört tane farklı alana nispeten kullanıldığına şahit olursunuz. Ama biz hadislere de müracaat edip baktığımız zaman bu saydığım alanlar var. Bu alanların dışında iki alan daha var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine ait alanlara da i̇hsan noktasında bir göndermede bulunur buna ait bir izahta bulunur bir de kainata varlığa Allah'ın bize musahhar kıldığı bu kainata dair de ihsan kavramına göndermelerde bulunur öyle olduğu zaman aslında karşımızda şöyle bir manzara var ihsanın dahil olmadığı hiçbir şey yok. Allah'a nispeten kullanılır Resulullah'a nispeten kullanılır sahabeye nispeten kullanılır anne ve babaya nispeten kullanılır başka insanlara nispeten kullanılır ve varlığa eşyaya nispeten kullanılır dolayısıyla dışarıda kalan hiç kimse yok zaten bütün alanlara nispeten kullanılan bir kavram ihsan kavramı ve böyle bir kavramla biz şimdi karşı karşıyayız zaten ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir Müslüm hadisidir Hadisin devamı da var sebebi vuruduğu da var onu sonlara doğru vereceğim. Şimdi sadece o cümleyi vereyim, vereyim size. İnnallaha ketebel ihsane ala kulli şeyin Allah şüphesiz ihsanı her şeye yazmıştır farz olarak yazmıştır. Demek ki ihsanın yazılmadığı bir alan yok Allah ihsanı her şeye bir farz olarak yazmışsa eğer biz ihsan kavramını bütün bu saydığım alanları içine alacak şekilde değerlendirmemiz gerekir. Tabii hepsine bu saydığım alanların hepsine dair örnekler verilebilir, ayetler verilebilir. Hatta üzerinde durulabilir ama o dediğim gibi bir derse girecek kadar kısa bir alan değil. Ben onun için bu nispet edilen şeylerin anlamlarına dair Size birer cümle vereyim sonra asıl konumuz olan Resulullah'la aramızdaki ihsan meselesine sözü getirmiş olayım. Allah için ihsan kavramını kullandığımızda aleyhissalatü vesselam efendimizin tarifini hatırlayacağız. Ne dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmen ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Biliyorsunuz meşhur Cibril hadisi Cebrail aleyhisselam üzerinde yolculuk emaresi olmamış bir halde bir insan suretinde bembeyaz elbiseler içerisinde Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Dizini Resulullah ve vesselamın dizine yaslıyor ve sorular soruyor iman nedir diye soruyor efendimiz cevap veriyor. Soruyu soran tasdikliyor. İslam nedir diye soruyor. Soruyu soran onu da tasdikliyor. İhsan nedir diye soruyor. Biraz önce size verdiğim cevabı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veriyor. Onu da tasdikliyor. Kıyametin zamanı ne zamandır diye soruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında yanındakilere bir göndermedir. Bilin bu kimdir diye ama tabi o anda o mecliste kimsenin aklına gelmediği için anlayamıyorlar. Allah Resulü kıyametin saati ne zamandır sorusuna verdiği cevap soran sorulandan alim değildir diyor. Yani eğer bu konuda bir bilgi varsa bu bilgi sende daha fazla vardır diyerek karşısındaki muhatabın Cebrail aleyhisselam olduğunu söylüyor. Ama onu anlamadıkları için sahabe efendilerimiz kim olduklarını fark edemiyorlar o anda. Sonra kıyametin alametlerini soruyor. O alametlere ait de birkaç şeyi o hadisin içerisinde Cibril-i Emin, Muhammedül Emin'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş oluyor. Dolayısıyla biz ihsan kavramını Allah'a nispeten kullandığımızda bu mana çerçevesinde kullanacağız. Peki Resulullah için ihsanı kullandığımızda neyi anlayacağız? Hatırlayın önceki dersleri verdim aslında tarifi bir daha vereyim. Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate en güzel karşılığı ortaya koyarak inanmak ve onlarla amel etmektir. Tarif önemli bir daha veriyorum. Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate en güzel karşılığı ortaya koyarak inanmak ve onlarla amel etmektir. Şimdi bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Peki sahabe için ihsan nasıl anlaşılmalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları mirası kendilerinden sonraki nesillere aktardıklarına sad sadakat ile sahip çıkmak ve onların rehberliğinde yürümeye gayret göstermektir. Şimdi girseydik buna biraz vakit alacağı için girmeyeceğim ama çok önemli olduğu için muhakkak size emanet edeceğim. Ne olur Tevbe suresinin 100. ayetini Sahabeye ihsan meselesinde bir okuyun. Allah orada bize ihsanla sahabeye tabi olmayı söylüyor. O ihsanla tabi olmanın ne demek olduğunun üzerinde biraz tefekkür ettiğiniz zaman neden o ihsan kavramının sahabeye nispeten kullanıldığını da göreceksiniz. Gelelim bir başka sınıfa anne ve babaya ihsan. Ne yazık ki birçoklarının sınıfta kaldıkları bir alandır. Ana ve babaya itaatin ötesinde bir şey bu biliyorsunuz burada kullanılan ihsan itaati de içine alır. İtaati içine alabilecek şekilde bir ihsandan bahseder. Onun için anne ve babalarımızla olan münasebetimiz çok önemli bir münasebettir. Allah'a itaatten sonra genelde hadislerde zikredilen ikinci itaat konusudur. Ana babaya itaat meselesi tabi bunu söyleyince hemen karşılıklar geliyor işte bir bilsen hocam bizim anayı babayı falan filan diye bahaneler düzülüyor ama o bahanelere dükkan kapalı hiç boşuna zorlamayın o ayrı bir mesele şimdi burada ihsan meselesiyle alakalı o cümleyi vermek istiyorum size onları yani anne ve babaları Allah'ın en büyük mükafatı ve imtihanı olarak bilerek hem mükafat hem imtihan Imka, mükafatı ve imtihanı olarak bilerek meşru taleplerini yerine getirmek için azami derecede dikkat ederek yaşamaktır eğer biz ana ve babaya ihsan meselesinde konuşacaksak bu başlık altında konuşmalıyız onları Allah'ın en büyük mükafatı ve imtihanı olarak bilerek meşru taleplerini yerine getirmek için azami derecede dikkat ederek yaşamaktır Peki insanlar için ihsan başka insanlara karşı da bizim ihsanla ihsana ait bir mükellefiyetimiz var. Onun içinde şunu söyleyeceğiz. Her insanın başka bir insanın imtihanı olduğu hakikatini unutmadan ilişkileri adalet üzerine tesis ederek ama bazen Allah hakkı için bazı şeylerden feragat ederek yürümektir. Adaleti esas alacağız. Ama bazen Allah'ın rızası için Allah için kendimize ait olan haklardan bile vazgeçeceğiz. Eğer biz insan için ihsan kavramını konuşacaksak ki bize böyle yüklenir. Her cuma hutbelerde duyduğumuz ama duyup da uymadığımız o meşhur ayeti bir, de ke, bir kez ben de size hatırlatmak istiyorum. Keşke bu kadar cuma namazı kılan insan... O son ayeti öğrense sokağa çıktığınız zaman cumadan sonra caminin önünde bile dursanız o günkü hutbenin konusu nedir deseniz. Çoğu o hutbenin konusunu da söyleyemeyecek ama keşke sadece o ayet kalsa aklımızda ve o ayetin sorumluluğunu yerine getirebilsek. O ayeti hutbelere ekleyen yani hutbelerin sonunda okunmasını isteyen onu da bir sünnet bir güzel gelenek olarak İslam ümmetine emanet eden biliyorsunuz İslam'ın 5. Raşid halifesi Ömer İbni Abdülaziz'dir. O ana kadar farklı şeyler yapılıyor ama Ömer İbni Abdülaziz saltanata kayan o çizgiyi yeniden imamete döndürüyor. Ve imamete döndürdüğünün en büyük işareti olarak da İslam toplumunun temel esaslarının ne olduğunu belli eden Nahl suresinin 90. ayetini cemaate her cuma hatırlatan ilahi bir ikram olarak cumaların bir hediyesi olsun diye takdim ediyor cemaate. Ayette diyor ki Rabbimiz muhakkak ki Allah adaleti ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Üç sınıf saydı. Üç şey daha doğrusu. Adalet, ihsan ve akrabaya yardım etmek. Akrabayı gözetmek. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adaleti emrediyor. Ama adaletin ötesinde bir de neyi emrediyor? İhsanı emrediyor. Diyelim ki bir hanımla talak meselesini yaşayacaksınız. Mihr neyse o mihrini vereceksiniz ve onu güzellikle salı vereceksiniz. Ama bakın talakı bize anlatan ayetlere genelde erkeklere ötesini de verin diyor. Talak olarak bunu yaptığınız zaman mihri verin, ötesini de verin. İhsanda bulunun. Bir ötesini de yapın. Çünkü adalet hak ettiğini o hak edene vermektir ama ihsan dediğiniz şey aslında orada bir hakkı yok. Sizin hakkınız ama siz o manada kendinize ait olan o şeyden de biraz olsun vazgeçin. Eğer vazgeçerseniz bu başka bir insana ikram olarak verildiği zaman Allah'ın bundan hoşnut kalacağı söyleniyor. Dolayısıyla insanın insanla ilişkisinde aslolan olan adalettir. Ama onun bir üstü ihsanın da tavsiye edildiği unutulmaması gerekir. Ne olduğunu anlayabilmemiz için de ben bir hadis vermek istiyorum size. Biraz üzerinde tefekkür etmemiz gereken bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki şöyle yapan insanlar gibi olmayın. Şöyle yapan insanlara Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Zayıf karakterli insan, şahsiyetsiz insan diyor. Böyle yaparsanız eğer şahsiyetsizlerden olursunuz siz böyle yapmayın. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız diyen zayıf karakterli düşük şahsiyetli insanlardan olmayın. Bilakis siz şöyle olun iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı Kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Ah keşke bir anlayabilsek ve keşke herkes kendi üzerine alsa da gereğini yerine getirse. Bize iyilik yapana iyilikle muamelede bulunmak zaten o var onda bir sıkıntı yok. Genel anlamda insanların büyük bir kısmı da yapar eğer mayası bozulmamışsa. Ama kötülük gördüğü zaman ona iyilikle karşılıkta bulunmak. O kötülüğü kötülükle savmaya savacağına, kendisine zulmeden alanlarda bu manada tedbir alıp bir yönüyle ona karşı iyilikte bulunmak burada istenen şey ve bu gerçek manada ihsanın insan-insan ilişkisine yansıması adına bir güzelliği ortaya koyuyor ki bir ufuk bu bir nebevi ufuk Allah o ufka da bizleri vardırmış olsun varlık için ihsan etrafımızdaki eşya Tabiat aklınıza ne gelirse onun içinde ihsan şu varlığı Allah'ın in Allah'ın insanın hizmetine sunduğu ama bir emanet olarak verdiği büyük bir ikram olarak kabul etmek her şeyi edi var edildiği yerde kullanmaya çalışmak yani eşyayı yerinden etmemek üzere davranmaktır. Allah varlıktaki her şeye bir yer yarattı. Onun hakim isminin bir tecellisidir. Önce eşyaya yer yaratır sonra o yere uygun olan eşyayı yaratır. Dolayısıyla eşyayı yerinden etmek zulümdür. Zulme ait kapıların kapanması adına da eşyayla ihsan üzerinden bir bağ kurulması gerektiğini aleyhissalatü vesselam efendimiz bize tavsiye ediyor. Eğer anlasaydık var ya Müslümanlar olarak şu etrafımızla caddelerle sokaklarla ormanla çevreyle dağlarla imarla şu şehirlerle Müslümanca bir ilişkimiz olurdu bizim. Şu anda İslam toplumlarının ne yazık ki etrafıyla Müslümanca bir ilişkisi yok. Katlediyoruz şehirleri Allah'ın emanet ettiği o çevreyi katlediyoruz. Bize bu manada musahhar kılınan ve emanet edilen her türlü şeye karşı istenilen anlamda sadakat gösteremiyoruz. Çünkü bunun sebebi ihsan meselesini istenilen oranda anlayamadığımız için. Eğer anlasaydık Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Uhud'la konuşmasının aslında ne anlama geldiğini biz de kavramış olurduk. Yağan yağmura cellabesini cübbesini tutup o yağmurla konuşan peygamberin o tavrını anlasaydık. Bizim kainatla olan ilişkimizin daha farklı olacağını anlayacaktık. Devesi kusvayla bir anne şefkatiyle konuştuğunu anlasaydık. Kusvaya şöyle ellerini açıp bir anne nasıl ki evladını sarılır onunla özlem giderirse. Allah Resulü'nün de devesiyle olan münasebetinin böyle olduğunu anlasaydık. Etrafımızdaki hayvanlara karşı, varlığa karşı daha farklı bir tavırla tavır takınmış olurduk. İhsan üzere varlıkla münasebet kurardık. Zaten bunları burada konuşmamız da bir yönüyle bu ihsana ulaşabilmek içindir. Allah biz, bizleri ulaştırsın. Gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile aramızda olması gereken ihsan bağına. Benim güzel kardeşlerim çok geniş bir alan gerçekten bu alan. Yani biz birçok farklı farklı çerçeveden meseleyi ele almak durumundayız. Ama ben bugün istiyorum ki en fazla ihmal ettiğimiz şey üzerinden bu meseleyi konuşalım. Genel anlamda Müslümanların ciddi bir hastalığını bu kavramın üzerinden biraz masaya yatıralım. Yatıralım ki herkes kendi nefsine ne alsın kendi nefsinin üzerine alsın arızaları giderelim sadece bilgi zihinlerimizde toparlanmasın hayatlarımıza intikal edecek bir şeye dönüşsün diye bugün bu manada bu kavramın içeriğine ait meseleleri böyle bizim şu anda ihtiyaç duyduğumuz bir alanla alakadar olarak konuşalım Ayşe anamızın naklettiği bir hadis var aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor ki yüce Allah Yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur. Beyhaki'nin şuabul imanında geçen başka hadis kitaplarında da geçen bir hadis. Yaptığınız iş neyse yüce Allah yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur. İki kavram var önümüzde Itkan işi sağlam yapmak ihsan işi iyi yapmak. Güzel ve sağlam yapılan her iş Allah Resulü'nün aslında sünnetine ittiba etmektir. Bir Müslümanın sünnetle olan münasebeti de biraz yaptığı işle olan münasebetine bağlı olarak ele alınır. Aslında burada ve Selam Efendimizin söylediklerini şöyle dönüp kendi hayatımızda bir muhasebesini yaptığımızda Patır patır nasıl Müslümanlar olarak döküldüğümüz hepinizin malumu olacak. Ben biraz sizi o manada düşünmeye sevk edeyim. Bu hadisin sebebi vuruduna ait bir şey söyleyeyim size. Hicretin 7. yılında aleyhissalatü vesselam efendimize Mısır kralı Mukafkız tarafından bazı hediyeler gönderilir. O hediyelerin içerisinde Mariye annemiz de vardır. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Mısır'dan gelen Mariye validemizle evlenir. Allah o evlilikten de bir erkek çocuk nasip eder. Biliyorsunuz Efendimizin bütün çocukları Hatice anamızdandır. Sadece Maria anamızdan bir çocuk sahibi olmuştur. Diğer annelerimiz ise bu ikrama nail olamamışlardır. O çocuk o doğan bebek peygamber ve vesselama 57-58 yaşlarında nasip oluyor. Yıllarca o hasreti yaşayan bir babanın... Yaşı biraz da ilerlemiş olan bir babanın Medine'de artık sonlara doğru yürüdüğü bir zeminde bir erkek evladına sahip olması elbette ki Efendimiz'i sevindirdi. Çok farklı bir ruh haline soktu. Hatta Efendimiz ona ben Atam İbrahim'in ismini vereceğim diyerek oğluna İbrahim'in ismini verdi. O çocuğu ne kadar Allah Resulüne sevinç kaynağı olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Cebrail aleyhisselam o günden sonra Allah resulüne, ya resulallah, ya Ebal Kasım ya da başka bir künyeyle isimle hitap etmedi, ya Eba İbrahim diye hitap etti. Ey İbrahim'in babası diye hitap etti. 16, 17 ya da 18 ay böyle devam etmiştir. Bir çocuğun bir yaşından sonraki ömrü onun en şirin olduğu zamandır. Yaşayanlar bunun ne mi? olduğunu çok iyi bilirler bir yaşına geldi mi çocuk sevilir daha farklı bir biçimde sevilir yaşı bir buçuk oldu mu daha farklı bir biçimde sevilir böyle bir zamanda e e İbrahim e Efendimizin o güzel oğlu vefat edecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o sevinci yaşadı o anda İbrahim'in firakıyla da yüreği yanacak. Tabi Efendimizin onun firakına karşı söylediği sözler var biliyorsunuz Abdurrahman İbni Av onları bize naklediyor. Son anları Efendimiz'e haber geldiği zaman o gün avali denilen bir mıntıkada Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyorlar Mariye validemiz oraya kadar koşuyor son anlarında İbrahim'i kucağına alıyor o anda gözyaşı döküyor. Çokça ağladığına şahit olunca Abdurrahman İbni Av radıyallahu anh ya Resulallah sen de mi bu gözyaşlarını döküyorsun hani sen bizi yasaklamıştın ağlamaktan sen de mi ağlıyorsun dediği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben sizi ona yasaklamadım ondan ölünün arkasından bağıra çağıra ağlamayı yasakladım. Yoksa göz yaşarır gönül mahzun olur ama şu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek cümle çıkmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Uhud dağına bakıyor işte varlıkla ihsan üzerine muamele bu Uhud'a bakıyor ve Uhud'a bakarken şöyle bir söz söylüyor. Ey Uhud diyor eğer bugün bana inen hüzün dert sana inseydi sen o derdin altında paramparça olurdun. Ama bugün bize o de inen dert Allah tarafından indirilmiştir Allah da bizi sabredenlerden yazacaktır diyerek sabra ait bir şeyleri kendine telkin ediyor. Bu halleri bir hatırlayın zihninizde bu halleri bir çağrıştırın ve ve vesselam Efendimizin çok çok üzüntüden dolayı kendi oğlunu yıkayamadığını da hatırlayın yıkayamadı. Fadıl İbni Abbas'la birkaç sahabeye havale etti. Çünkü Efendimiz inanılmaz derecede farklı bir ruh halinde o anlarda. Ben yansıtamıyorum size kendim de şu anda onun baskısı altındayım ama yansıtamıyorum onu size. Siz anlayın ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in dünyası için o gün farklı bir hal. Böyle bir ruh halindeyken soruyor sahabe ya Resulallah nereye defnedeceğiz İbrahim'i? ve Vesselam Efendimiz diyor ki selefimiz olan hayırlı bir insan olan Osman bin Mazun'un yanına. Baki kabristanlığında yan yanadır zaten onların kabirleri. Oraya doğru sahabe hemen harekete geçiyor ve alal acele İbrahim Baki kabristanlığına taşınacağı an alal acele bir mezar kazılıyor. Küçücük bir mezar bir çocuk zaten oraya defnedilecek ama acelece kazındığı için Mezar biraz eğri duruyor. Şimdi şöyle bir peygamber var karşımızda. Bu ruh hallerini yaşayan sallallahu aleyhi ve sellem o mezara nazar ettiği zaman niye böyle bir mezar kazdınız? Düzeltin bunu. Allah yaptığınız her işi güzellikle sağlam ve güzel bir biçimde yapmaktan hoşnut olur. Mezarı düzelttiriyor ve sonra şöyle bir cümle de ekliyor. O mezarın eğri ya da düz olması... Ölüye bir fayda ya da zarar vermez ama bakanların gözünü gözüne zarar verir. Müslüman yaptığı işi doğru yapar, güzel yapar, düzgün yapar. Müslüman demek işinin hakkını veren adam demektir. Bir mezar bile kazıldığı zaman düzgün kazıyacak Müslüman. Eğri büyülü kazımayacak bir iş yaptığı zaman neyse o iş o işin hakkını verecek o manada güzel bir numune ortaya koyacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yüreğinde o fırtınalar dönerken bu sözü söyleyip o mezarı düzeltmesi bu meselede ne kadar titiz ne kadar duyarlı davrandığının işaretidir. Şimdi bu sözü söyleyen hayatının o son demlerinde buna ait bir şey söyleyen Efendimizin hayatının bidayetinden nihayetine kadar ömrüne bakın hep bu çizgide göreceksiniz. Ben hızlı bir biçimde bazı şeyleri bir hatırlatmak istiyorum size. Şöyle bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde. Sekiz yaşına kadar önce zaten baba gitmişti. Baba anne karnındayken vefat etmişti. Sonra dedeye sığınmıştı. Dede de vefat etmişti. Anne de vefat etmişti. Sekiz yaşında amca Ebu Talib'in yanında. Sekiz yaşında yetim bir çocuk iken amcasının karşısına geçip amca ben... Çobanlık yapmak istiyorum deyip bir izin koparıp ondan sonra da ara ara farklı dönemler olsa da 12-14 yıl Mekke'nin o volkanik dağlarının üzerinde çobanlık yapan bir peygamber var önümüzde. Böyle bir çocukluk yaşayan Muhammed'ül Emin var sallallahu aleyhi ve sellem. Yaptığı çobanlıkla ilgili hatıralar var elimizde çobanlığın da hakkını veren birisi o. Bu işi yarım yamalak yapan birisi değil. En güzeli neyse o en güzelini ortaya koyan birisi. 12 yaşından itibaren amcalarıyla beraber ticari seferlere gidiyor. Artık ticarete adım atacaktır yavaş yavaş. O bağnada da o ticari seferlerde hatıralar yaşayacak. O işin de hakkını verme adına güzel güzel numuneler ortaya koyacak. Yaş olacak 23... Mekkelilerin topladığı koca bir kervan var bir de bir hanımın kervanı var bu hanımın kervanı Mekke'nin kervanına denk büyüklükte bir kadının kervanının tamamı buradaki Mekke'lerin bütün kervanına denk gelecek kadar büyüklükte ve çeşitlilikte o kervanın başında gidecek. Kervan biliyorsunuz Hatice anamızın kervanı Allah Resulü de o kervanın başında. Hatice anamız da meysereyi Resulullah'ın yanına koyuyor. Meyserenin görevi aslında şudur. Allah Resulü'nü izleyecek. Ta Mekke'den çıkıştan bir daha Mekke'ye dönene kadar Resulullah'ı izlemekle görevli birisi. Onu izleyen o göz sonra gelip Hatice anamıza hayranlıkla anlatacak. Hayran olacak bu Mekkelilere benzemiyor diyecek. Bu başka birisi diyecek. Birçok rivayet var da bir iki tanesini söyleyeyim size. Oturmuş mesela ağacın altına hesap kitap yapıyor. Meyser'e de onu izliyor. Bakıyor ki hesap kitap uzamış. Allah Resulü huzursuz alıyor oraya koyuyor ondan sonra böyle yapıyor. Gelip soruyor Meyser'e ey Muhammed diyor. Ne bu hal? Vallahi diyor kervanın kasasıyla kendi özel kasamı ayırmıştım. Ama nasıl olmuşsa bir miktar birbirine karışmış. İyi oldu geldin sen şahit ol ki. Bana ait olan şu miktarı da ben kervanın parasının içerisine katıyorum. Hayran oluyor meysere. Görmediği, duymadığı, şahit olmadığı şimdiye kadar bazı şeylere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden şahit oluyor. Sonra pazarın içerisinde bir olay oluş oluyor. Bir Yahudi bakıyor ki uzaktan bir Yahudi tüccar karşısındaki genç sıradan bir gence benzemiyor. Ticaretinde farklı bir hali var. İnsanlarla muamelesinde farklı bir hali var. Dışarıdan izleyen birisi ve hayran oluyor. Gelip Allah Resulü'nün huzurunda duruyor. Bir mala talip oluyor. Bir fiyat veriyor Efendimiz. O fiyata itiraz ediyor. Hayır şu fiyata vereceksin diyor. Efendimiz'e vermem diyor. Bunun üzerine pazarlık yaparken o Yahudi o zaman yemin iç bana putlarının adına, Latın ve Uzza'nın adına yemin iç dediği zaman biraz önce Halim Selim olan o zat, o zatının kurban olduğumuz o zat bir anda gadaplanıyor. Hayatımın şu anına kadar adlarına yemin içmediğim bir şeyler için benden yemin isteme diyor. Buna şahit olanlar da etkileniyorlar. Demek ki bu sıradan bir insan değil diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o anlarda bile böyle bir şey yansıtıyor ve daha neler neler yaşanıyor. 25 yaşında delikanlı iken kendinden 15 yaş büyük iki kez evlilik yapmış ondan da 3 tane çocuğu olmuş Hatice anamızla hayatını birleştiriyor. 40 yaşına kadar bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nübüvvetten önce bu evliliği devam ettiriyor. 10 yılda nübüvvetle beraber 25 yıl süren bir evlilik var. Allah aşkına bir bakın şimdi bir babaya bakıyoruz. Hayatında babalık yönüne ait bir şeyi anlamak için bakıyoruz. Kasım isminde bir oğlu olmuş arkasından Zeynep olmuş arkasından Rukiye olmuş arkasından Ümmü Gülsüm olmuş arkasından Fatıma olmuş. Onunla beraber bir de onun terbiyesine girenler var. Mesela Zeyd bin Harise mesela halasının oğlu Zübeyir bin Avvam mesela annemden sonra annem dediği kadınlardan bir tanesi olan Ümmü Eymen. Bütün bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muamelleri var. Bakın o muamellere babalığın da hakkını veren, efendiliğin de hakkını veren, akrabalığın da hakkını veren, komşuluğun da hakkını veren, ticaretin de hakkını veren bir peygamber var karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem. 40 yaşından sonraki hayatını anlatmama gerek var mı biliyorsunuz. Dosta da düşmana da savaşta da barışta da Mekke'de de Medine'de de işkence gördüğü insanlara karşı da farklı farklı hakaret gördüğü insanlara karşı da istikamet çizgisini bozmayan bir peygamber var karşımızda. Sadece şunu söyleyeyim sözü bize getireceğim biz bu kadar iyi halde değiliz sözü bize getireceğim. Şöyle bir hal var karşımızda Allah aşkına 20 yıl 21 yıl hatta 22 yıl. Ona düşmanlıkta zirve olan isimlerin sonraki süreçte gelip Resulullah'ın önünde durup Muhammedun Resulullah demelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Resulullah'ın hayatında olan o istikamet çizgisidir. Görüyorlar o manada o çizgiyi dostluğun da hakkını veren düşmanlığın da hakkını veren peygamberliğin de hakkını veren insanlığın da hakkını veren bir muhatapları var karşılarında. Onlar ne kadar çizgileri zorlarlarsa zorlasınlar ve selam efendimizde taviz yok olmadığı için hayran oluyorlar. Bu ancak bir peygamber olur diyorlar. Bunun getirdiği mesaj doğrudur diyorlar ve o sözü tasdik ediyorlar. Böyle bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. E o peygambere karşı ihsanla durmak isteyen durmakla mükellef olan bir de biz varız. Yaptığı işi İyi yapmaya çalışan, güzel yapmaya çalışan bu manada işinin hakkını verme noktasında sorumluluğu olan bir muhatap var biz olarak. Biz nahaldeyiz. Kızma gücenme yok her şeyi bugün konuşacağız. Şimdi biz burada hadis dersi yapıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını ve onun sünnetini hayatımıza taşıma adına bazı şeyleri öğreniyoruz. Diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda hiç kimseye eziyet verecek şekilde yürümez. Bineğini kimselere engel olabilecek şekilde yola bırakmaz. Hatta eğer birileri yola bir eza bırakmışsa bir engel bırakmışsa birilerine engel olabilecek bir şey varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yoldaki engelleri kaldırır hatta yoldaki engelleri ezaları kaldırmayı imanın 70 derecesinden bir derece olarak görür bunu söylüyoruz hocalar da söylüyor ben de söylüyorum beni dinleyen kardeşlerim de evet ne kadar güzel bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar hoş diyor ne kadar güzel diyor diyor ama buraya gelirken şurada 200 metre ilerideki otoparka bırakmıyor arabayı Getirip bu dar sokaklara bırakıyor insanlara da eziyet veriyor kendi de eziyeti uğruyor. Ben bu sözü bunu yapan kardeşlerime söylüyorum. Ben bu sözü söylediğim zaman evet bak ne kadar güzel yoldaki eza'yı kaldırmak lazımmış deyip başkalarına havale edenlere değil bizatihi üzerlerine alıp Ha, demek ki bu manada bizim daha fazla dikkat etmemiz gerekiyormuş. Adamın otoparkı varsa onun önüne niye fark edeyim? Çünkü ben sünnet adına bir şeyi öğrenmeye geliyorum buraya. Sünneti öğrenmek için geldiğim bir yerde bir de orada sünneti ihlal edersem vay ki vay benim halime. Şimdi diyorlar ki bazen kardeşlerimiz hocam diyorlar falanca ilçede falanca kasabada bir Allah dostu var. Güzel bir alim. Gidip bir ziyaret edip duasını alalım mı? Tabii gidelim ben bulsam nerede olsa vallahi bir şekilde giderim duasını alırım. Elini de öperim bir şekilde o güzel ortamdan da istifade etmeye çalışırım. Gidiyoruz şimdi birisi bir köyde köyde bir sürü de talebesi var. O hocamızın o alimizin köye giriyorsun girdiğine pişman oluyorsun. Çöpler bir tarafta köyün hali bir tarafta. Böyle bir hale şahit olduğunuz zaman peygamber varisi bir alimin buna müdahale etme sorumluluğunu hatırlıyorsunuz. Çünkü sünnet bu. Şöyle bir peygamberimiz var o zaman gelip anlaşalım. Ya bunları konuşmayacağız bundan sonra ya da eğer bunları konuşacaksak bunların bizim dünyamızda karşılığı olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de pazarı kurduğu zaman Pazara gelen yolları dedi ki 7 zira ölçeğinde yapın genişliği 7 zira olsun. Niye diye soranlara iki tane deve yüklü bir biçimde yan yana geçtikleri zaman birbirlerini engel olmasınlar. Yani trafiği sıkıştırmasınlar birbirlerinin yanından rahatça gitsinler. Biz bunu okuyacağız siyerden bunu söyleyeceğiz ama sonra peygamberin varisi olduğunu iddia eden bir insanın bulunduğu köy çöplükten kokudan içeriye girilmeyecek o zaman biz sünneti Muhammed'i anlamamışız kusura bakmayın eğer biz ihsanla bu meseleyi anlamış olsaydık bu sorumluluğumuzu hatırlardık şu anda buraya derse gelirken bile sokaktaki caddedeki Kötü şeylerden sorumlusunuz. Ben de sorumluyum siz de sorumlusunuz. Sadece burada Resulullah aleyhissalatü vesselama ait bir şeyleri konuşmakla sorumluluktan kurtulamayız. Eğer sünneti biz hayatımıza intikal edecek bir noktaya getireceksek ve bu noktada bazı sorumluluklarımızı hatırlayacaksak o zaman bize bir faydası olacak. Bakın bugün şehirlerimizin hallerine. Allah aşkına İslam coğrafyaları İslam'ın şehirleri Müslümanların yaşadıkları topraklar böyle mi olmalıydı bu bizim kaderimiz değil kusura bakmayın kimse bize kader diye yutturmasın bu bizim kaderimiz değil bu bizim acziyetimiz biz bu acziyetten kendimizi kurtarmamız lazım mimarimizle şehircilik, şehirciliğimizle her şeyimizle yeniden bir kez daha Müslümanca bir topluma dönüşmemiz lazım bunu yaparsak eğer biz aleme İslam'ın mesajlarını duyurabileceğiz. Yoksa sadece bu işin sözlü olmayacağını siz de bilmelisiniz. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Merhum Akif'in Allah rahmet eylesin, Allah mekanlı cennet etsin büyük bir insan biliyorsunuz. Onun devresinde başlıyor bu Batı hayranlığı. Gidenler Batıya hep Batı'nın her şeyine hayran olarak dönüyorlar. Ya kendisi gitmiş. Bugün bir hatıratta kendisi gitmiş diye okudum ama daha önceden bir başkası diye okumuştum ama biz kendisi gitmişi kabul edelim. Kendisi gitmiş Berlin'e bir müddet sonra geri dönüp geliyor. Etrafına toplanıyorlar soruyorlar nasıl Avrupa hayranlıkla bahsetmiyor ama bir hakikati ortaya koyuyor. Adamların diyor bir dini var bizim işimiz gibi bir işleri var bizim dinimiz gibi. İşlerinin hakkını veren bir batı toplumu var ama burada sünnet meselesini konuşuyoruz ama gelin görün ki bu manada aynı şekilde biz konuşamıyoruz. Yaptığımız her iş yarım yamalak her iş yarım yamalak. Bu manada ilimle uğraşan yarım yamalak uğraşıyor. Ticaretle uğraşan yarım yamalakla uğraşıyor. Tababetle uğraşan yarım yamalakla uğraşıyor. Eğitim alanında uğraşan yarım yamalak uğraşıyor. Yarım yamalak işlerimiz var. Böyle bir şey yakışmıyor Müslüman'a. Tüccarsa hakkını verecek. İlim adamıysa hakkını verecek. Başka bir alanla uğraşıyorsa hakkını verecek. Ve bulunduğu alanda parmakla gösterilen bir insan olacak. Şöyle bir Müslüman düşünün tüccar esnaf dükkanı var dükkanına girdiğiniz zaman içiniz açılıyor tertemiz her taraf düzgün on düzen disiplin size de bir surur, bir güzellik veriyor Müslümanın nezafeti nezaketi bir şekliyle yansıyor size Sizinle bir müşteri olarak konuştuğu zaman o güzel diliyle, ustubuyla sizin feth fethedecek şekilde konuşuyor ve o güzel tebessümüyle, sadakayı da yüzünden eksiltmeyerek insanlarla muamelede bulunuyor. Bakın, sünnet üzere bir tüccardan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir tüccardan, bir esnaftan bahsedelim. Elinde Riyazu Salihin var. Riyazu Salihin okuyor. Ama vitrininde 6 aylık toz var böyle elini sürsen bir parmakla toz gelecek. Müşteri geliyor biraz çileden çıkaracak iki cümle söylüyor. Biraz önce okudur yazısı halinden o hadisi ama o hadis yaşanmak için değil sadece bilgi içindi onun için faydası yok. O müşteriye yapmadığını etmediğini bırakmıyor. Eğer biz ihsan üzere bu meselenin üzerimize alınmasını konuşsaydık o esnafın biraz önce söylediğim şekliyle olması gerektiğini konuşacaktık çünkü işinin hakkını vermenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket edecekti ve buna ait bazı şeyleri yapacaktı bu örnekleri çoğaltın birkaç tane daha somut örnek vereyim bu alanda bir ev hanımı düşünün mesela Allah ona bir ev nasip etmiş bir nikah nasip etmiş iki üç tane çocuk nasip etmiş iyi bir eş nasip etmiş ya da imtihanı o alanda fark etmez Böyle bir ev hanımının asıl sorumluluğu evi işi çocukları olması gerekirken o sohbet benim bu sohbet senin o akraba benim öteki akraba senin zaten babanın evi tavaf edilecek ikide bir oraya gidilecek akrabalarla dolaşılacak evde olduğu zaman da eskiden erkeklerin elinden düşmüyordu telefon şimdi gelen şikayetler kadınlardan geliyor. Kadınların Whatsapp grupları zaten bir acayip oradan ona o lafı oradan buna bu lafı bir türlü evin işleri bitmeyen bir kadın var karşımızda. Böyle bir kadın eğer sünnet adına bir şeyler öğreniyorsa o derslerde ben dışarıdaki insanları konuşmuyorum burada biz bize biz kendi dertlerimizi konuşuyoruz. Eğer bu manada bazı şeyler o eve sirayet etmiyorsa ya kapat o hadis dersini Allah aşkına kapat biraz o işin Nadas'a bırak. Bırak ki etkisi olsun sana o manada o hadis dersi evindeki sorumluluğu hatırlatmamışsa okuma o hadisi bir müddet okuma ki acık iştah duy o iştahın arkasından hayatına yansıyacak bir şey olsun. Bunu söylediğim zaman bunun altına o erkek gibi gözükük de aslında erkek müsveddeleri olanları da hiç söylemek istemiyorum. Onların zaten başka başka dertleri var onlar ayrı. Bir de şöyle var benim güzel kardeşlerim içinizde talebeler de var. Mesela diyelim ki ilahiyat talebesi gelmiş 3. 4. sınıfa. O elindeki imkanı nimeti dünyanın en güzel nimeti olarak değerlendirip hakkını vermesi gerekirken üçüncü dördüncü sınıf ilahiyat talebesi ilahiyatla alakalı işin dışında her işle uğraşıyor. Her işe zaman var bir İslami ilimlere zaman yok. Çünkü onu artık farklı bir yerde görüyor. Elindeki nimetin farkında değil. Aslında Allah Resulü ona demişti işin hakkını ver. Müslüman işini doğru yapar işi neyse onu bilmesine rağmen başka başka sevdalara kapılıyor. Bakın ilahiyatta okuyan öğrencilerimize şöyle bir hal göreceksiniz. İlle böyle sonu loji ile bitecek bir ilimle de uğraşmalılar. Psikoloji, sosyoloji bilmem ne loji. Ben zaten o kadar bu noktada sıkıntıdayım ki siyere bir loji ekleyeceğim. Siyeroloji olacak bundan sonra belki öyle olursa farklı bir etki uyandırır. Bu nedir Allah aşkına ya şimdi hakkını verse ikinci bir ilim dalıyla uğraşmasında bir problem yok. Ama o yarım o yarım onda da bir şey yok bunda da bir şey yok. Birinin hakkını verdikten sonra ikincisini ekle ona ekle ki güzellik farklı bir güzellikle tamamlansın. Ama hakkını vermeden bu manada ikinci bir şeye girdiğin zaman hakkını vermediğin her şey bir sünnet ihlali olarak karşında duruyor. Sadece bu dert şu anda emin olun ilahiyat talebelerimizin derdi değil. Tıpta okuyor kardeşimiz aynı şeyi, mühendislikte okuyor aynı şeyi, hukukta okunuyor aynı şeyi. Üçüncü sınıf hukukta okuyor talebe ya ben niye bunu okuyorum keşke bunu okumasaydım diyor. Keşke de okumasaydın 3 seneni 4 seneni feda etmişsin heder etmişsin halen niye orada olduğunun bilincinde değilsin. Senden sünnete, sünnetin ihyası noktasında bir şey beklenmez ki. Güzel, dolayısıyla benim güzel kardeşlerim gerçekten ciddi bir acımızla baş başayız şu anda. Bu temel bir sorunumuz bizim. Niye üretemiyor İslam toplumları? Niye bu manada biz 250 yıldır insanlığın karşısında bir şeyler söyleyemiyoruz? Bir zamanlar Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklarda, Endülüs Emevi Devleti'nde Bilimde, sanatta, o günkü teknolojide, edebiyatta, İslami ilimlerin birçok sahasında, tıpta, mühendislikte dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama 250 senedir üretemiyoruz sadece tüketiyoruz. Birileri bizi nasıl yönlendiriyorsa öyle yönleniyoruz. Olmaz, yakışmaz. Ümmeti Muhammed'in halinin böyle olması Ümmeti Muhammed'e yakışmaz. Dönüp bizim bir kez daha ihsan üzere Allah Resulü'nün mirasına sahip çıkmamız lazım. Neyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada örnekliliği o örnekliliği esas alarak hayatlarımızı tanzim etmemiz lazım. İşimizin hakkını vermemiz için şuna inanmamız lazım. Allah kullarını sevk eder ve istihdam eder. Sevki ilahiye inanacağız istihdam ilahiye inanacağız. Eğer Allah beni ticarette istihdam etmişse ben o alanda cihadımı belirleyeceğim ve ticaret sahasında bu manada mevzimi koruma adına gayret göstereceğim. İşimin hakkını vereceğim parmakla gösterilen bir tüccar olacağım. Eğer Allah beni ilim sahasında istihdam etmişse oraya sevk etmişse. İlim alanının hakkını vereceğim ne yapacağım yapacağım oranın parmakla gösterilecek birisi olacağım. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimizin bana işaret ettiği ufuk oysa o ufkun dışında başka bir şeye ben gidemem. Diğer alanların hepsini de öyle kabul edin ve dönün bir kez daha sevki ilahinin ve istihdam ilahinin kendiniz için nasıl cereyan ettiğini nasıl ortaya çıktığını görün ve ona göre tekrardan hayatınızı tanzim edin. Şunu söyleyeyim bu faslı bitireyim. Sevmediğiniz bir işin asla hakkını veremezsiniz. Ne olursa olsun o yaptığınız işi sevmek zorundasınız. Sevdiğiniz zaman o işle aranızda bir ünsiyet kurduğunuz zaman farklı bir biçimde o işle aranızda bir iletişim oluşacak ve onun da işin hakkını verme noktasında başka başka bir gayret ortaya çıkacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah bize cenneti vaat ediyor. Bunda hiçbirimizin şüphesi yok. Allah bizlere cenneti vaat etti. O vaat edilen cennet bir tane. Hocalara bir cennet, medrese talebelerine bir cennet, doktorlara bir cennet, mühendislere bir cennet. Böyle bir şey yok. Cennet bir tane ama dereceleri var. Ama o derecelerini beyan eden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın şunu da beyan ediyor. Doğru. Ve emin yani güvenilir tacir, tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. ve selam Efendimiz bunu söylüyor. Eğer sen güvenilir, sadık, sıddık bir tüccarsan kiminle beraber olacağının müjdesini sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ya mesele cenneti kazanmaksa cennette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaksa ben o yola nereden vardığım çok da önemli mi? Önemli olan o alanın hakkını vererek bu manada bir şeyleri ortaya koymak. Aynı sözü söyleyen ve daha bize neleri söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şu sözü de söylemiyor mu? Bir ok vesilesiyle Allah üç sınıfı cennete koyar. O oku yapan usta eğer yapma amacı mücahitler alsın bunu kullansın diye yapmışsa niyeti selimse. O oku atan ve yerden ok toplayan bakın 3 sınıf sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oku yapan usta amacı eğer niyeti selimse cenneti kazanıyor. Aldı mücahit onu düşmana attı ve o düşmanı yaraladı ya da düşmanı püskürttü öldürdü ise onun karşılığında cennet kazanıyor. Adamın elinden böyle bir şey gelmiyor. Ne bir mücahiddir ne bir ustadır. Parası da yok ki bu manada bir şeyler yapsın. O atılan ot, okları toplayıp mücahitlere veren de cennetliktir. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimizin bu beyanı şu hakikate dayanıyor. Allah kuluna ne kadar nimet verirse o nimetlerin çerçevesinde onu sorguya çekecek. Sorgunun düzeyi verilen nimetlerle orantılı. E seni hangi alanda istihdam ettiyse Cenab-ı Hak senin sorgun orada mı olacak? Hiçbirimiz birimize bu manada aynı şeyler sorulmayacak. Eğer ben bugün ilimle uğraşıyorsam ilim noktasında bir iddian varsa Cenabı Hakk'ın bana soracağı sorgu inanın ki çok çok ağır bir sorgu. Bu manada bana böyle bir ikramı nasip ettiği zaman benim sorgum sıradan bir insanın sorgusuna benzemeyecek. Sıradan bir insan diyelim ki bir tüccar bir esnaf. Kendi halinde bir ticaretle uğraşıyor. O insanın sorgusu da ona verilen nimet çerçevesinde olacak. Ama Allah diyor ki yarıştasınız. Size ne emanet edildiyse hakkını verin o emaneti. Yaşadığınız toplumun içerisinde bakın ümmeti Muhammed'in ferdi ama tam da sünneti Muhammed'e uygun yaşıyor diye parmakla gösterinin bitti. Sizden istenen o. Onu eğer yerine getirdiyseniz tamam. Bakın aleyhisselatu vesselam efendimiz. Tacirler için bunu söylüyor, ok yapıcılar için, ok atıcılar için de bunu söylüyor. Bir de şunu söylüyor. Ya öğrenen olun, ya öğreten olun, ya dinleyen olun, ya bunları sevenler, sevenlerden olun. Sakın beşincisi olmayın yoksa helak olursunuz. Yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz ilimle uğraşacağız diye bir şey yok. Hepimiz aynı seviyede olacağız diye bir şey yok. Ama bu manada bir yol gösteriyor bir yerde ol bir yolun olsun. Senin bir yolun olsun ki o yolun sonu cennete varsın. Senin o yolun selama ulaştırsın seni. Ama sen o yolda olma adına bir gayret içerisinde ol. Allah aşkına şu anda beni dinleyen bir sürü kardeşim var. Şu anda internetten de dinleyen bir sürü kardeşim var. Yarından itibaren biz Bismillah deyip işlerimize bu nazarla bir sarılsak. Kim ne iş yapıyorsa kimin konumu hayatın içerisinde neredeyse bu konumlara şunları da ekleyin. Babaysa, abi ise muallimse, komşuysa, akrabaysa bir de meslekleri ekleyin. Tüccarsa, memursa, amirse, hocaysa, talebeyse, ilmin başka başka alanlarındaysa Bismillah desin dört elle işine sarılsın ve işinin hakkını versin. Vallahi bu toplum güzelleşir bu dünyada güzelleşir çünkü ümmeti Muhammed insanlığın mayasıdır şu anda insanlık bozulmuşsa biz bozuk olduğumuz için bozulmuştur. Maya bozuk olunca mayanın mayaladığı her şey bozuk olur şu anda insanlığın sütü bozulmuş ama sorumlusu sensin benim sorumlusunu başka yerlerde arama biz bozuk olduğumuz için insanlığı mayalayamıyoruz. Ben de diyorum ki sesimin ulaştığı nefesimin ulaştığı herkese ya gelin bir kez daha ayağa aya kalkalım. Sünneti Muhammed dirilenin dirilelim bir kez daha yapacağımız iş belli bizim çok fazla farklı farklı şeylere girmemize de gerek yok. İşlerimizin hakkını verelim çoğalsın şöyle pazarda Müslüman pazarcılar şöyle çoğalsın esnafın içerisinde Müslüman esnaflar şöyle çoğalsın okullarda Müslüman öğretmenler. Ben de bu manada bileyim ki sünnet-i Muhammed diriliyor. Şimdi söylemeyeyim diyorum bir taraftan da zihnim bana baskı yapıyor. Falanca yerde bir okulda ise artık öğrencilerini o okulda okutan öğretmen velilerden bazılarından şunu duyuyorum. Filanca öğretmen aslında namazlı niyazlı ama hocam çok da iyi değil mesleğinde ama bir tane hanım var halde de başka bir dünya görüşüne bağlı ama öğrenciyle öyle bir münasebeti var ki ben riske girmeme rağmen öğrencimi o hanıma teslim etmek istiyorum. O onu deyince ben de başımı duvarlara vurmak istiyorum. Müslümanlık iddiasında olacak bir insan ve topluma bunu yansıtamayacak. Var mı böyle bir şey Allah aşkına ya? Ne zamana kadar biz bunu yapacağız? Etmeyin eylemeyin. Bu manada gerçekten biz bir yerden artık dirilmemiz lazım. Dirileceğimiz en önemli şey de bu. Allah'ın bize emanet ettiği işlerimizin Müslümanca bu manada hakkını verebilmek. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz bakın bazı şeylerin nasıl farklı farklı olduğunu. Niye vermiyoruz işlerimizin hakkını? Bunun birçok sebebi var. Ben iki tane sebebini söyleyeyim. Birincisi herkes de. Her işi yapma arzusu var. İstiyoruz ki bir anda 10 iş yapalım. İşin garip tarafı cemaatlerimiz de böyle biliyor musunuz? Bakıyorsunuz yardım kuruluşu eğitim faaliyetleri yapıyor. Başka faaliyetler yapıyor. Ya yardımla uğraş sen ne işin var öteki işlerle? Ötekisi eğitim faaliyetleri yapıyor. Afrika'da kuyu açıyor. Filistin'e gidiyor. Öteki tarafa gidiyor. Ya biz Müslümanız bir aileyiz. Yardım faaliyetlerini içimizde hangisi iyi yapıyorsa o yapsın eğitim faaliyetlerini hangisi iyi yapıyorsa o yapsın biz hepimiz her işi aynı oranda yapacağız diye bir yükümlülük mü var üzerimizde niye bu manada kendimizi külfetin altına sokuyoruz Allah Resulü'nün sünnetlerinden bir tanesi de ihtisasa hürmettir kim hangi işte en iyiyse başkaları onun ihtisasına hürmet gösterir bu da bir sünnet sünnet deyince aklınıza başka şeyler gelmesin sadece bilindik bir iki şey bakın bir sünnetle bahsediyorum ihtisasa hürmet göstermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir bir alanda birisi ise, bir alanda farklı yerdeyse o alanda o iyi olan insanın o iyi olan işleri desteklenmeli yeni bir cephe açıp gücü dağıtmanın bir anlamı yok Başka başka ümmetin bu manada gücünü potansiyelini heyecanını zayi etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bakın eğer bu manada belli şeyleri almazsak karşımızda çok güçlü bir düşman var. Bu düşmanla mücadele etmenin yolu sadece budur. Yoksa biz sadece kendi yapılarımızı cemaatlerimizi vakıflarımızı koruma adına bir hassasiyetle yürürsek bu manada o düşmanla hiçbir şekliyle mücadele edemeyiz. Bunu anlayıp dünyanın mersus olma adına sorumluluğunu yerine getirmemiz lazım. Onun için her şeyi yapma arzusundan kendimizi kurtaralım. Bir şey yapalım hakkını verelim. Bakın tam burada Ebu Derda radıyallahu anhının o güzel duasını hatırlayalım. Ne diyor biliyor musunuz dilinden düşürmedi dua? Allah'ım kalbimi dağınıklıktan koru. Hep bunu dua ediyor. Talebeleri diyor ki niye böyle bir dua? Ne demek kalbin dağınıklılığı? Diyor ki Ebu Derdar radıyallahu anh her işte elim olsun arzusu kalbin dağınıklılığıdır. Eğer insan her işte elim olsun derse her işinde hakkını veremez. O işlerde yarım kalır. O işlerden de istenilen oranda nasiplenemez. Bugün işlerimizin hakkını verememenin böyle bir şeyi var. Bir de şöyle bir sebebi var seviyoruz bahaneyi insan olarak bahaneye sarılıp sorumluluktan kurtulmak için başka başka manevralara girişiyoruz o giriştiğimiz her manevra da başımıza başka işler açıyor zaman geçmiş ben daha sözün yarısına bile gelmedim şimdi bitirmem lazım bugünkü derse. şimdi benim güzel kardeşlerim bir hadis aktardım başta Müslim'deki hadis o hadisin zeminini vereceğim size hadisi bize aktaran Şeddat bin Evs radıyallahu an, şu anda Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başında yatıyor. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'nın yanı başındaki mezarlıkta ismi bilinen iki sahabi var. Bir tarafta Ubade İbni Samit Kudüs'ün ilk Müslüman valisidir. Hemen yanı başında da Şeddat İbni Evs Allah ondan da ebeden razı olsun. Çok büyük bir sahabi efendimizdir. Onun babası Hazreti Osman'ın. Ensar kardeşi Evs bin Sabit onun babası. Evs bin Sabit meşhur şair Hassan bin Sabit'in kardeşi. Dolayısıyla Şeddat İbni Evs aslında meşhur şair Hassan bin Sabit'in yeğeni oluyor. Mücadelesinde cihadında ileri düzeyde birisi aynı oranda ilimde de çok zirve olan birisi. Mesela cihadına ait şunu söyleyeyim. Bitiyor artık gazveler bir gün Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor yeryüzü artık bana dar gelmeye başladı. O gün cihat yok birkaç ay durmuş. Duran cihattan dolayı böyle bir söz söylüyor. Yeryüzü bana artık dar gelmeye başladı. Şöyle bir müjde veriyor Efendimiz ona haberin olsun Şam ve Beytül Makdis fethedilecek. İnşallah sen ve senden sonra evladın onlar oraların yöneticileri olacaksınız. Allah Resulü bu müjdeyi verdi bir kez gerçekleşti ama bilin ki bir daha gerçekleşecek. Onun için üzülmeye gerek yok Kudüs gelecek Kudüs gelecek buna inanın inanın ama Gelebilmesi için işte işlerimizin hakkını vermemiz lazım benim feryadım benim bağırmam çağırmam da bu Allah Resulü'nün müjde olarak verdiği her şey tahakkuk edecek ama o işin tahakkuk edebilmesi için o mükafatları o müjdeleri kazanacak bir hale bizim varmamız lazım Şeddat İbni Evs büyük bir fakirtir ayrıca aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mübarek lisanından da tekrarlarıyla mükerrerleriyle birlikte bize 50'ye yakın hadis nakleder. Şimdi biraz sonra aktaracağım hadis şöyle bir hadis. Bir sahabe efendimiz Medine'de bir kurban kesiyor ama keserken biraz ölçüsüz bir biçimde kesiyor. Birkaç hayvan var orada bir tanesini yatırmış diğer hayvanlar da bu manzarayı görüyor elini almış bir bıçak bıçağı da iyi değil sağlam değil bıçağını da hayvanın gözünün önünde keskinletmeye çalışıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu gördüğü zaman işte şu sözü söylüyor şüphesiz Allah her şeye ihsanı farz kılmıştır o halde siz öldürdüğünüz vakit öldürmeyi iyi yapın Kestiğiniz zaman da kesmeyi iyi becereyin, becerin. Her biriniz bıçağını bilesin ve kestiği hayvana zarar vermesin. İhsanla yapın ne yapacaksanız. Olur ki birini öldürmek durumunda kalabilirsiniz. Mesela adam katil oldu birini öldürdü ona kısas uygulanacak. O kısas uygulanırken sen ona işkence yaparak farklı farklı şeyler yaparak öldüremezsin. Onu da güzellikle öldürmek durumdasın. Keseceğin bir hayvan mı? O hayvanı da nasıl keseceğine ait Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hadisin bir başka alanında İbni Abbas'ın şahit olduğu bir başka rivayetinde Adam yatırmış hayvanı tam önünde bir bıçağı taşa vurarak biliyor. Diyor ki İbn Abbas öyle bir sinirlendi ki sallallahu aleyhi ve sellem gitti o adamın elini tuttu şöyle kaldırdı. Be adam dedi hayvancağızı defaatle öldürdün böyle olur bu. Git bıçağını başka yerde bile gözünü bağla hayvanı korkutma keseceğim kurban bile olsa buna dikkat et. Böyle bir uyarıda bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir tarafta bu var bir tarafta da siz hatırlayın kurban bayramında bizim halimizi neler yapıyoruz neler ibadete bile bu manada ihsan noktasında ne tür zararlar veriyoruz neleri gözden kaçırıyoruz neleri iş şey yapıyoruz bir bakın. Ben bir seferinde hayvanın gözünden yaş aktığına şahit oldum hisleri var onların ya Allah Resulü bu uyarıyı boşuna yapmıyor ki. Orada bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayan hayvanlara şahit olursunuz. Şöyle bir kurbanlıkların içerisinde gezin. Bunu yapmaya hakkımız yok bizim. Eğer biz ihsan üzere davranacaksak ihsan üzere davranmanın sorumluluğuna ait Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu uyarı yapıyor. Siz alın bu uyarıyı hayatın birçok alanına yayın. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir işin güzel ve sağlam yapılıp yapılmadığını nereden anlarız? Mesela ben bir işi yaptım kendime göre güzel ama kendime göre güzel olması onu güzel olarak isimlendirmeye yeter mi? Bu işin bir ölçüsü var ölçüyü Kur'an ve sünnet koyar ölçüyü başkaları koymaz. Bir işin güzel olup olmadığını nereden anlarız? Yapılan işin meşru ve helal dairede olması gerekir. İyi ve güzel olabilmesi için meşru ve helal dairede. Yapılan işin sevilmesi ve nimet olarak görülmesi gerekir. Yapılan işin kendisine ve başkalarına fayda sağlaması gerekir. Bir iş yapıyorsun 20 senedir o işi yapıyorsun halen onun bunun önünde boyun büküyorsun. Ya yapma o işi kardeşim git başka bir iş yap. 20 senedir fayda görmedin sen niye o işin peşindesin? Başkalarına da faydan yok. İşte o işe sen iyi iş diyemezsin. Gerekli her türlü şeyi yapmana rağmen eğer senin rızkın oradan olmuyorsa bu manada da uyarıyı sen üzerine almak durumdasın. Yapılan işin kendisine ve başkalarına fayda sağlaması gerekir. Dördüncüsü, yapılan işin kural ve kaidelerine bağlı kalarak ortaya konması gerekir. Beşincisi de yapılan işin İmkanlar ve şartlar çerçevesinde en iyisinin yapılması gerekir. Allah hepimize nasip eylesin. Bir soru sormak istiyorum. İhsan üzere bir iş yaparsak biz ne olmuş oluyoruz? Muhsin oluyoruz. Muhsinlik müthiş bir makam. Bakın Kur'an'a Allah muhsinlere ne mükafat verdiğini okuyun. Allah muhsinleri sever. Bakara 195, Maide 13, Ali İmran 134, 148. Allah muhsinlerle beraberdir. Ankebut 69. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Araf 56. Allah muhsin olanlara bol bol mükafat verecektir. En'am 84, Araf 161. Allah muhsinlere müjdeler olsun diye müjde veriyor. Hac 37 Ahkaf 12 Allah muhsinlerin ecrini asla zayi etmez Yusuf suresi 90. ayet. Allah bizi de o muhsinlerden saysın. Şimdi benim güzel kardeşlerim biraz sabredin bu dersi bitirelim çok önemli birkaç şey söyleyeceğim. Sünnete ihsan ile ittiba etmek insanı muhsinlerden kılar ya bakın o muhsinlerin sıfatlarına ait de bazı şeyleri Kur'an'ımız söylüyor bize. Aslında muhsinlerin özellikleri birçok ayette söylenir. Ben özellikle direkt muhsin geçen ayetlerden 10 tane şey vereceğim size. Takvayı kuşanmak ve her daim bunu korumak muhsinliğin bir vasfı. Bollukta ve darlıkta infak etmek aynı şekilde. Öfkeye hakim olmak biri kızdırdı sizi dişinizi bu manada sıkıp öfkenizin mağlubu olmamak. Bu da muhsinliğin bir vasfı affetmek, müsamahalı davranmak, hatada ve kötülükte ısrar etmemek, sabırlı olmak, her türlü aşırılıktan sakınmak, doğru işlerde kararlılık göstermek, korkuları yenip cesaretli davranmak. Bunlar Kur'an'da özellikle Ali İmran süresinde başka sürelerde de var. Geçen ayetlerde muhsinlerin sıfatları olarak bize verilir. Şimdi bunları bir aklınızda tutun. Şöyle bir örneğe misafir olalım. Bedevinin biri geliyor. Aleyhissalatü vesselam efendimize. Ey Muhammed bana mal ver diyor. Allah Resulü veriyor. Oldu mu diyor ne ki bu diyor. Biraz daha ver Allah Resulü biraz daha veriyor. Tutup dönüp Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki. Sen de hiç ihsanlı davranmıyorsun. Şimdi bunu deyince sahabenin tabir caiz zeğer. Işte sinirler geriliyor. Farklı bir hale giriyor sahabe efendimiz. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki bırakın adamı karışmayın diyor. Evine gidiyor efendimiz analarımızın birinin evinde birini gönderiyor diyor ki biraz önce o sözleri bana söyleyen bedeviyi evime getir diyor. O giden sahabi alıyor o bedevinin elini tutuyor Allah Resulü huzuruna getiriyor. Efendimiz biraz daha mal veriyor ona ikramda bulunuyor tamam mı diyor yok diyor ya Allah Artık başlamış Resulullah demeye biraz daha veriyor tamam mı diyor tamam diyor. O anda tamam deyince ellerini açıyor ve şöyle diyor Allah sana bana verdiğinin kat kat daha fazlasını versin. Allah sana ailenden ve aşiretinden daha hayırlısını versin. Bunları söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o bedeviye bak biraz önce arkadaşlarımın yanında o sözleri söyledin. Arkadaşlarımın kalbi sana kırgın gidelim biraz sonra Mescid-i Nebeviye bu sözleri bir de ashabımın yanında bana söyle Allah Resulü o gönülde oluşan kini o gönülde oluşan kırgınlığı giderecek biraz sonra gidelim Mescid-i Nebeviye bu sözlerin aynısını orada da söyle ki sana karşı kırgın olanlar o kırgınlıktan kendilerini kurtarsınlar tamam mı? Tamam diyor. Varıyorlar Mescid-i Nebevi'ye aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayağa kalkıyor diyor ki biraz önce bu arkadaşınızın ne dediğini duydunuz. Bakın ben ona evde biraz ikramda bulundum o da bu ikramdan çok memnun oldu değil mi diyor. Evet ya Resulallah vallahi çok memnun oldum. Allah sana ben bana verdiğinden kat kat fazlasını versin. Sana ailenden aşiretinden daha hayırlılarını nasip etsin diyor. Sahabede o manada yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Sonra o bedevi olan sahabe efendimiz gidiyor. ve vesselam efendimiz diyor ki kızdınız diyor biraz önce ona ama şimdi beni iyi dinleyin. Bu adamla benim durumum bir adamla kendisinden kaçan devesinin durumu gibidir deveye benzetiyor Arap dilinde böyle bir benzetme Türkçede bir adamı aslana benzetmek gibidir Türkçede bir adama deve dersen bozulur ama aslan dersen sevinir aynı şey Arap dilinde de böyle bir benzetme var böyle şekilde anlayın Bu adamla benim durumum bir adamla kendisinden kaçan devesinin durumu gibidir İnsanlar devenin peşine düştükçe deve daha hızlı kaçmaya başlar. Adam insanlara der ki o devenin asıl sahibi siz devemi bana bırakın. Ona sizden daha yumuşak davranırım ve ona nasıl davranılacağını sizden daha iyi bilirim. Sonra eline bir miktar ot alır diyor o devenin sahibi. Kendi devesinin peşine düşer o devesini yakalar. Devesiyle tekrardan bu manada münasebet kurar üstüne binecekse üstüne biner yükünü bindirecekse yükünü bindirir bu manada onu öylece gönderir. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam eğer bedevi o sözü söylediği zaman sizi bıraksaydım siz ona bir şey yapardınız. Belki de öldürürdünüz o cehenneme giderdi siz de günahkar olurdunuz çünkü o bana karşı saygısızlık yaptı. Ama ben böyle yapmadım. Şefkatle davrandım. Bakın onu bu hale soktum. Siz de insanlara böyle davranın. Yani insanla insanlara muamele bulunun. İhsanın açmayacağı kapı yok benim güzel kardeşlerim. İnanın ki ve Selam efendimizin bu benzetmesinin sebebi bize bu manada ihmal ettiğimiz şeylerin yeniden zihin dünyalarımızda hatırlanması içindir. Allah hatırlayanlardan etsin. Bir dua edeceğiz beraberce ama duanın şöyle bir zemini var. İbn Abbas diyor ki birinin ölüm haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam inna lillahi ve inna ileyhi raciun derdi. Muhakkak Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz muhakkak. Sonra derdi ki ve inne ila rabbuna lemunkalibun şüphesiz ki biz Rabbimize çevriliyoruz. Rabbimize döndürülüyoruz sonra nedirdi biliyor musunuz o ölünün hemen arkasından bu cümleleri söyledikten sonra Ey Allah'ım onu muhsinlerden yaz kitabını illiyinden ona ver geride kalanlarını iyilerden eyle Allah'ım onun vesilesiyle bizleri sevap kazanmaktan mahrum etme ve ondan sonra da bizi Fitnelerden imtihanlardan koru duamız olsun Allah bizi de muhsinlerden yazsın her şeye rağmen ihsanla muamele edenlerden eylesin Allah'a karşı ihsanla davranan Resulullah'a karşı ihsanla davranan sahabeye karşı ihsanla davranan anne ve babasına karşı ihsanla davranan Başka insanlara karşı insanla davranan ve varlığa, kainata da ihsanla davranan gerçek manada muhsinlerin zümresine bizleri de dahil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.